yani çok tafsilli, birçok fıkhi hüküm, ahkam içeren bir ibadet. Az sonraki hadislerde, bugünkü konumuzda da gelecek, zikredileceğiz. Yani cahil olarak namaz kılan bir adam ile basiret üzerine, ilim üzerine, sünnet üzerine namaz kılan insan arasında dağlar, gökler kadar fark var. Sürekli ifade ediyoruz.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 cehalet. Bizler namazımızı ne kadar düzeltirsek, ne kadar sünnete uygun hale getirirsek, aleyküm selam Allah'a O kadar Allah-u Teala'nın şu ayetinde muhatap oluruz. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ Namaz, Namaz, fuhşiyattan ve münker kötü olan şeylerden ne yapar? Alıkor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Bilal radıyallahu anhuya dediği gibi Ya Bilal akim, akim salah, bizi namaza kamet getir Fe bizi namazla rahatlat yani namazla rahatlat Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e ne diyor ve s bis-sabri <gülüyor> ve <vas> salah. salâ s bis-sabri ve salah. sabır ve namaz ile Allah'tan Yardım isteyin. Onun için namaz çok büyük bir ibadet. Konumuza girmeden önce dersle alakalı, derslerle alakalı bir ilan yapalım. Kış takvimi saat programı uyarınca derslerimizi arkadaşlarla yapmış olduğumuz istişare sonucu 8.30'da başlatacağız. Bundan sonra dersler 8.30'da olacak. Çarşamba ve Cumartesi dersleri. Salı günkü yapılacak Bülü Gülmü ve Arapça derslerini verecek olan hoca kardeşlerimiz, hoca arkadaşlarımız geldiğinde onlar belirleyecekler. Ama muhtemelen herhalde o da 8.30'da başlar. Pazar günkü derslerimiz sabah namazından sonra yine devam edecek. Evet yapılan bir hata da arkadaşlar günkü konumuz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 Selam bir rükündür. Namazdan onunla ancak çıkılır. Sen ne yapmış olursun? İmamın onunla <gülüyor> çıkmadan, imamla namazı bitirmeden sen namazdan çıkmış olursun aynı anda selam verirsen. Az sonra Şeyh Salih el-Useymin rahimehullah'ın bu konuyla alakalı tafsilli sözünü size nakledeceğim. Allah rahmet eylesin. Şeyh Salih el-Useymin rahimehullah asrın zehebisi denilirken boşuna denilmemiş. Yani asrın zehebisi deniyor. Bu yani. çağın zehebisi. Hatta dün bir arkadaşımızla, bir kardeşimizle Akidatul Vasitiyye şerhini okuyorduk Şeyh Salih Hüseyin bin Rahimahullah'ın. Vasitiyye şerhinde Şeyh Ayetel Kürsi'nin şerhini yaparken, onunla alakalı isim sıfatlar hususuna değinirken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 Albı Şeyh Salal Uthayminü Rahimahullah kafasında olayı derlemiş toplamış, tahdiri olarak öğrencilerinin yüzüne bakarak böyle ne yapıyor? Konuşuyor. Allah ona rahmet eylesin. Onun bu konuyla alakalı yine böyle derli toplu bazı haller vardır ki yani konuya la alakalı bir soru sorulur, o kadar cevap verir. Şeyh Salal Uthayminü Rahimahullah ise konuyu böyle etraflıca ne yapıyor? Zikrediyor.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 Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki قال sallâ bina Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevmin aleyhissalâtu vesselâm bizlere bir gün namaz kıldırmıştı fe lemmâ namazını bitirince akbele aleyna bivacihi yüzüyle bize döndü fekâle dedi ki eyyuhennâs ey insanlar inni imamukum. ben sizlerin imamınızım Fela tesbikuni bi'r ruku'i ve la bi's Ruku' ve secde etmede benden önce davranmayın. Burada ne var arkadaşlar? Nehi var. Onun için İmam Ahmed i̇bdul Hanbel'in görüşü de bu. İbn Ömer'den de bu rivayet olunuyor. Buradaki nehi yasak neyi gerektiriyor? Namazın Fesad olmasını, batıl olmasını. Vela bil <gülüyor> kıyam, kıyamda da namaza, kıyama kalkmadı da, burası da önemli arkadaşlar. Vela bil intiraf, namazdan ayrılmada da. Yani selam vermede de ne yapmayın, beni geçmeyin diyor. Ve an abi tabi bu hadis imam Müslim'in <gülüyor> sahihinde rivayet etmiş olduğu bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e mâ yâhşel lezî yerfa'u ra'sehû qablel imâm başını imamdan önce kaldıran cemaat. Korkmaz mı? Neyden? Bakın tehdide. en yuhavvil allâhu ra'sehû ra'sehimar o adamın başını eşek başına çevirmesinden mesk etmesinden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 Bu hadis Bukhari'nin sahihinde ve İmam Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bezar ve Tabarani tarafından rivayet edilen bir hadiste de diyor ki Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان." Yani önce kafasını indiren yani rükûya giden, secdeye giden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 Allah gelmeyecek. Şey namazla ne yapıyor sana? Getiriyor. Hatta yani bazı alimlerden naklediyorlar. Eğer bir şey ha hakkında hatırlamıyorsan, onu unuttuysan namaz olur. Şeytan sana ne yapar onu? Hatırlatır diye böyle bir şey naklediliyor. İnanın. İnsan bunu hayatında tecrübe ediyor. Tayakkuz halinde olan uyanan adam ne yapar? Şeytanı def eder, gönderir. Ama dalga dalan Adam ayetlerinin manasını da hele okumayı, manalarını da bilmiyorsa, namazın huşuğuna tam anlamıyla vakıf değilse, onu yaşamıyorsa, bakarsın ki ya adam ne yapıyor? topluyordur, çıkartıyordur, arabayı fark etmiştir. Değil mi? Herkesin namazdaki hesabı ayrıdır. Bir de bakmış ki namaz bitiyor ama nasıl bitiyor namaz? Teşahütte oturdu mu oturmadı mı? her hızlı kılınıyorsa namaz. Fatiha'dan sonra okudu mu okumadı mı? Rükü yaptı mı, yapmadı mı? Hayır, hayır. Besmeseler ne yapılar? Şeytan tarafından gidiyor. <gülüyor> Yine Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste. Bera ibn Azib radıyallahu anh'a diyor ki, كان Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem اذا قال سميع الله لمن حمد sallallahu aleyhi ve sellem سميع الله لمن حمد dediğinde لم yahni أحد minna نظهره hatta yaka nbi sallallahu aleyhi ve sellem sajidan kimse diyor yani aleyhissalatu vesselam semiallahul hamide deyip kalktığında bizler de ayağa kalktığımızda nbi aleyhissalatu vesselam secdeye gitmeden bizler ne yapmazdık sırtımızı bükmezdik yani biz de secdeye gitmezdik bu da bir sünnet yani imamın secdeye gittiğini gördükten sonra ne yapacaksın secdeye gideceksin tabii maalesef öyle bir dönemde yaşıyoruz ki imamın secdeye gittiğini gördüğün anda secdeye gidersen İmamın ayağa kalktığını görürsün değil mi? Maalesef. Maalesef. Allah hidayet eylesin imamlara. Hani geçenki dersimizde bir hadis almıştık. Hatırlıyor musunuz? Aleyhisselatü vesselamın ikindi namazıyla alakalı. Ne diyor sahabe? Bizden birisi ne yapardı? İkindi namazla başlayınca, tek bir peygamberimiz baş... namaza girince, ikindi namazı mı? Öğlendi. Öğlen namazıydı. Bizden birisi diyor, bakiye, meza, bakiye gider, abdest giderir, orada yani tuvaletini yapar, sonra evine döner. Evinden abdest, evinde abdestini alır. Medine'de yani peygamberin camisine gelir. Ve hala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatta, ilk rekatta olur diyor. Çünkü geçen namaza durduk. Bir yerde hatırlamıyorum neredeydi. İkinci, ikinci rekatta imamaya yetiştik. Tekbir Allahu Akbar. Sonra namazda benim aklıma geldi. Ben abdestim yok. İkinci rekatta imam daha.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 Bu hadis aklıma geldi. Demin ki okudum hadis. Yani aleyhissalatü vesselamın döneminde kılınan namaz nerede? Burada kılınan namaz nerede? <gülüyor> Nebi aleyhissalatü vesselam Dârimi'nin rivayet etmiş olduğu Sünen'inde rivayet etmiş olduğu Hasan bir hadiste diyor ki e, Muavi bin i Ebi Sufyan diyor ki Merfu olarak rivayet ediyor İnni kad beddentu aleyhissalatü vesselam diyor ki ben ne yaptım artık Külolandım diyor. Kilo aldım. Yaşlanınca hayatının son döneminde aleyhissalatü vesselam. Tabi gençliği gibi değil. Çünkü o da bir ney? Meşer. O da bir insan. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Fela bir rükûi ve la bis Ruku Rükû etmede ve secde etmede beni ne yapmayın? Geçmeyin diyor. Artık ben yani yaşlandım. Rükûye yavaş gidiyorum. Secdeye yavaş gidiyorum. Değil mi? Aleyhissalatü vesselam. Yani sahabeler onu görüyorlar.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 فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ هَيْنَ اَرْكَعُوا تُدْرِكُونِي هَيْنَ اَرْفَعُ Siz diyor ne kadar geçsem ne, yani siz acele etmeyin beni diyor, ne yaparsınız? Rükü'deyken yakalamasanız da tam kalkarken yakalayabilirsiniz yani. Acele etmeyin diyor. فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ هَيْنَ أَسْجُدُوا تُدْرِكُونِ هَيْنَ اَرْفَعُ Yani beni secde ne yaparsınız? Yakalarsınız. Evet.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 Bununla alakalı Şeyh Salih Al-Uthaymin, rahimullah, diyor ki: "Al-Ma'mumu ma imamı, luh ahlul arba." Cemaatin diyor, imam olan, imamın arkasındaki durumu şu dört çeşitte olur. Şu dört şekilde olur. Bir, sab Ya imamı geçer, imamdan önce yapar, rukuyu, secdeyi Takallufun. Ne demek takalluf? Gecikerek yapar. Ağırdan alarak gecikiyor yani. İmam Secde'de bu daha yeni rüküye gidiyor. Üçüncüsü. Muvafakatun. Ne demek muvafaka? Aynı. aynı anda. Deminden dedik ya. Türkiye'de genelde öyle yapıyorlar değil mi? Ya önde yapıyorlar ya aynı anda. Dört. Mutabaatun. Ne demek mutabaat?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 İmam'dan yarışıyor. <gülüyor> Şayet diyor ve inkana cahilen, aw Şayet cahil ise bu adam, aw nasiyan. Daldı kaldı. Unuttu. Fesalatuhu sahiha. Namazı nedir? Sahidir. İlla en yazula uzru kabla en yedrikehu el imam fe inne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 Ev zihamin, şayet yani uykusu gelmiştir, dalmıştır namazda ya kalabalık var. Bundan dolayı ise ev aceleli imam, fînna hu yafalu ma sababihi. <Nabar> imamdan önce yapmış olduğu ibadeti imamla birlikte tekrardan yapar. Yeniden geri döner oraya. Ve <yud> ul <-reku> imamahu ne yapar? o şekilde idrak eder. Yani İmamuyla birlikte yapar. Dedi ki tekrardan geri döner ve yapar. Böle şey aleyhi Bu konuda.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 Batıl olmuş olur. لِأَنَّهُ تَرَكَ الْاِئْتِمَامَ بِإِمَامِهِ عَمْدًا Çünkü kasten bilerek imama ne yapmıştır? Uymamıştır. Diyor. Evet. Tekalluf ise arkadaşlar, yani imamdan çok sonra ardından gelmek ise diyor ki, Şeyh Sali'l-Vasseymin Rahimahullah, Şayet diyor, yani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 Şayet böylese diyor. Şayet diyor bu geri kaldığı şeyleri yetiştirerek imama yetişirse, yani rukludan kalktı hemen, sema Allah ekber dedi. Seçilde imama yetişti, diyor ki, aleyhi. bir beys yok, yani bir problem yok. Yani ne gibi mesela imamın Allahu imama yetişti, diyor ki, haracı bir yok, problem yok. Yani ne gibi mesela imamın sema Allahu alamet duymadı abla Ruku hüda Subhanarabbiyal azim. Subuhun qudusun rabbul melaiketi ve'r ruh. Ruku'daki zikirleri okuyor. İmam semi Allahu lehamdih demiş. Ses kesildi veya. Rabbena ve leke'l hamd diye ondan sonra Allahu ekber deyip imam secdeye gitmiş. Bir bakıyor ki insanlar secdeye gitmiş. Ne yapacak bu adam? Ruku'dan kalkacak. Kıyama semi Allahu lehamdih diyecek. Rabbena leke'l hamd diyecek. Allahu ekber deyip secdeye gidecek. İmamı yakalayacak. Burada bir problem var mı? Yok.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 eğer <gülüyor> taklif bir ruku, fı salatuk batil kemâ lev sabaqtahu bihi. Şeyh Salih el-Useymîn de aynen bu şekilde diyor ki fukaha demiştir ki diyor şayet yani fukaha dan naklediyor. Eğer taklif etti bir rukuu, fı salatuk batil kemâ lev sabaqtahu bihi. Şayet diyor imamı geçersen bilerek, ondan önce davranırsan nasıl namazın batıl oluyorsa, ondan geri kalırsan aynı şekilde bilerek geri kalırsan namazın nedir? Batıl olmuştur diyor fukaha. Ve int takallafta bi sujud fa ala ma al fuqaha sahiha li annahu takallahu ayrı bir şey getiriyor. Lakin al al raj' anhu Diyor ki şeyh Salahuddin. Raji olan görüş şudur. Idha takallafa anhu bi ruknin li ghayr <gülüyor> udr Şahit insan imamdan bilerek özrü olmadan geç kalır. Bir rukun gecikirse imamına ne yapmış olur diyor namazı onun batıl olmuş olur. İster bu diyor rukiy olsun, ister bu diyor rukiy onun dışında başka bir rukun olsun. Namazın erkanlarını hatırlıyorsunuz değil mi? Yani bir rukunu geciktirirsen mesela secde. Yani sen secdedesin desin, Subhanallah Allahu Alaihi Subhanallah Allahu diyorsun. İmam kalkmış ikinci secdeye gidiyor. Mesela hala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 ne oldu? İmam namaza başlamadan girmeden sen onun arkasında namaza ne yapmış oldun? Girmiş oldun yani namaza henüz başlanmamış oldu. Bu sebeple namazın nedir? Mahtul olmuştur. Diyor ki selamda ise diyor takalak olma innahu yukrahu an tusselime ma imamik teslime talula ve saniye. Fukaah demiştir ki diyor alimler imamla birlikte aynı anda selam aynı anda selam vermek nedir? Kerih görülmüştür, mekruhtur.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 Aynı anda yaparsa namazı batıl olur. Selam verirse aynı anda mekruh olur. Dördüncü hal imama ne yapılması? Tabi olunması. Sünnet olan da budur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Haftaya inşallah onu sorduğumuz zaman bize ne yaparsınız? Cevap verirsiniz. Hatta bununla alakalı i̇bn Kesir Kefir Rahimahullah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 Said bin el yanında namaz kılıyor. Yan yana kılıyorlar. İmamdan önce oruk kalkıyor. İmamdan önce secdeye gidiyor Hadcac. Tabii yanındaki kim var? Tabiinden Said bin el var. Namaz bitince imam selam verince diyor ki İbni Kesir nakilde diyor ki anlatıyor. Akaza Saidun bi tarafı rida'ihi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 Sayyid-i Mülümseyip dönüyor. Hacca diyor ki, ''Ya sarık, ''Ey'' diyor, hırsız. ''Ya hain!'' ''Ey hain!'' diyor. ''Tusalli hadi salat!'' Sen böyle mi namaz kılıyorsun? Böyle namaz kılınır mı hiç? ''Lakad hamamtu en adribi bihâzen ni'al vejhek!'' Diyor, bu ayakkabılarla yüzüne vurmak istedim seni diyor. Hacca böyle konuşuyor, Bakın. Falem yerd alay Haccacın sesi çıkmıyor. Bir şey söyleyemiyor. Yani selefte böyle bir şey vardı arkadaşlar. İlmi ehli ulemaya ulema görür görüşman inkar ediyor. Yanlış içinde bulunan, hata içinde bulunan da sesini çıkaramıyor. Allah razı olsun deyip. Sonra madal hacaju ila hac. Sonra hacaj hacca gidiyor. Sonra ceha faada ila şam Haccını yapıyor şama geri dönüyor. Zemma ca'ena'iben alel Hicaz. Surah Hicaz bölgesine naib olarak emir'in, kralın, halifenin vekili olarak, yardımcısı olarak Hicaz bölgesine geliyor. Felemma qatala İbnü Zübeyr İbnü Zübeyr savaşınca onu öldürünce Kerra raki'an ilel Medine. Geri dönüşünde yine Medine'ye uğruyor. Hacdan Tabii yine Medine'ye vekil olarak geliyor, vali olarak geliyor. Fena mı? Mescid, Mescid Nevvi'ye giriyor. Bir de bakıyor ki, Mecalisu Sayid Ibnul Musayib, orada Sayid Ibnul Musayib camide, Mescid Nevvi'de ders veriyor. Fakat kısa da hulhajc, hulhajc Sayid Ibnul e doğru yürümeye başlıyor, adımlarını atmaya başlıyor. Oraya doğru yönelmiş gidiyor. Manzarayı düşünün yani. Ibnul Zubair'i öldürmüş Mekke'de Müslümanları katletmiş. Ordunun komutanı Medine'ye gelmiş, camiye giriyor. Bir de bakıyor ki Said bin el var. Ona doğru adımlarını atıyor, ona doğru ilerliyor. Arasında da yaşanan ne var? Bir olay var geçmişte. Said bin el ya sarık ya hain laflarını işitmiş, azarlarını işitmiş. Bir zat. Fehashiyan nasu ala Said minhu. Yani Said bin el yanındaki insanlar Endişe duymaya başladı. Bu haccar şimdi Sa'da ne yapacak? Zarar verecek. فَجَأَ Hatta جَلَسَ Beyne يَدَيْهِ قَالَ لَهُ أَنْتَ Geldi yanına oturdu Saidun Musayibin. Dedi ki, o sözleri söyleyen sen miydin? O sözlerin sahibi sen miydin? فَدَرَبَ سَعِيدٌ صَدْرَهُ بِيَدِهِ Saydamın müsaip elini göğsüne vuruyor evet efendim. Yani bir sıkıntım var. Tabii ki efendim. Hz. Hasan ne beklersiniz? Hz. diyor ki: "Fecezezkallah min muallimin ve muaddibin hayran." diyor Allah senin gibi diyor muallime öğreticiye, senin gibi müaddibe ahlak öğretene hayırla karşılık versin. Allah hayrını versin. Ma sallaytu ba'daka salaten Illa ve وَاَنَا azkuru قَوْلَكُ Yıkıldığım her namazda senin diyor bana söylediğin o sözler hep aklıma geldi. Şimdi mekâmevama da kalkıyor sonra da gidiyor. Bunu Hafız ibn Kesir Rahimahullah El-Bidaye ve Nihaya adlı kitabında cikrediyor. Yani burada da neyi görüyorsunuz arkadaşlar? Selefi Salihin'in, tabi'inin namazı olan ehemmiyeti önemi yani namazını böyle imamdan önce kılan, imamdan önce kalkan, namaz kılmayı bilmeyen adama diyorlar sen nesin? Sarık. Hırsız. Tabi o zaman yani şu demek değil biz her gördüğümüz ona böyle hitap edelim. Evet. Yapılan diğer bir hata ki buna değinmiştik daha önceden de.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 Eğer taban tahtaysa Allahu Ekber diyerek tekbiri rüküye inerken alıyor. Diyor ki ilim ehli, İmam-ı Nevi diyor ki يَجِبُ اَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا Tekbiratül ihramı namaza giriş nam tekbirini ne yapması lazım ayaktayken, kâim olarak. اَيْتُ يَجِبُ kıyam. Bakada makmumun ki idrak eder imamı aynı şekilde imamı sonradan yetişen cemaatin de rükûyu yetişen imamı rükûda yakalanan cemaatin de tekbiri nerede getirmesi lazım? Hayır getirmesi lazım diyor. Yani vacip en taca tekbirel ihram becami harufiha fi hali kıyamih. İhram tekbirinin iftitah tekbirinin bütün harfleri kıyam halindeyken ne yapılmış olması lazım? getirilmiş olması lazım diyor İmam Nevevî'a. Fe in ata bi harfin minha fi gayri halil kıyam velâki bi bir harf ra harfi son harfi. Direkt ayaktayken kıyam yani halinde değilken getirilirse, lem ten'aqit salatuhu farzan bi la İhtilafsız alimler arasında ihtilafsız bir şekilde onun namazı farz olarak ne yapmaz? Olmaz. Ve fi in iqadaha naflan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 Diyor ki şey, Allah sen diyor Fatiha'yı kes, onunla birlikte ne yap? Rükû'ya git diyor. Burada o Fatiha'nın geri kalan yeri ne yapar? Düşer. Diyor. Bu da önemli bir fayda arkadaşlar. Fatiha'sız namaz, Fatiha'sız namaz olmaz. Hadisini neye hamlediyor ilim ehli? Bu fetvaya veren ilim ehli. Yani kıyamda imam atam olarak yetişip okuma fırsatı varken okumayan kimseye. Şimdi dediğimizden dediğimiz gibi sen rükuda imama yetişen bir adam Fatiha'yı okumuş oluyor mu? Olmuyor. Ona rağmen Fatiha'da düşüyor. Fatiha'da. Racı olan görüşe göre yapmasına gerek yok. Ebu Bekara hadisinde olduğu gibi bir aleyhisselatü ama rükuda yetişiyor sahabe. Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Zâdakallâhu <gülüyor> hırsan. Allah senin azminin hırsını atlısın. Ve <gülüyor> lâ Ne yapma bunu bir daha yapma diyor.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 Avamın ve cahil kimselerin, cahil takımının hızlı bir şekilde namaza girmek için diyor, tekbir alırken rukuya giderek imamı rukyada yakalamak için böyle sırtı büyük, bökük bir şekilde tekbir alanların yaptığına gelince, falahaten aqid salatuhu bu adamın namazını olmaz, olmaz diyor. Yani Hanefi mezhebinde de böyle. İdi al-qiyamu şartun fi tekbiril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 yani ben her gittiğimde bakıyorum etrafımdaki akrabalarıma namaz kılmayı bilmediklerini fark ediyorum onları. Bayanların secde ederken dirseklerini yere koyduğunu, rükûyu tam yapmadıklarını. Camiye giderken eşimin, dostumun imamdan önce ruk'aya gidip kalktığını. Hep ben bunları müşahede ediyorum çereme baktığım zaman. Bunu uyarmamız lazım, insanlara bunu öğretmemiz lazım yani. Namazları olmuyor bu insanların eğer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 namaza geldin sen biraz geç geldin biliyorsun imam az sonra rukuya gidecek senin orada neyi yetiştirmen lazım Fatiha'yı. tekbir getiriyor Allahu ekber Allah vecehtu vechhi lillazi fatara's semawati vel ard ve huve'l habibun ve ma ana minel müşrikîn inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati li'llahi Allah imam rukuya gitti yani istiftahı okumak sünnet ama Fatiha'yı okumak farz Burada istifhta ne yapmayacaksın, meşgul olmayacaksın. İbnul Cevzi rahimahullah diyor ki: Ve min al-muasvesine mantasipu lau takbiratu khalfa alimam, veqt bakya min al yasir. Şeytanın oynadığı insanlardan bahsediyor. Biliyorsunuz, Talbiyusu İblis diye bir kitap var. Şeytanın hileleri diye. Şeytan her gruba, her topluma ibadet eden ibadet ehlin'e ayrı bir hilesi var. Herkes ayrı bir vesvesesi var. Herkesi bir yerden yakalamış. Önemli olan ona ilimle ne yapmak, Kuşanmak. Diyor ki imama diyor tek de yetişip ruküye gitmesinde az bir süre kala imama yetişip istiftahla ve auzu besmeleyle uğraşanlar var diyor. auzu billahi min Bu telbisün, fihi min istiftah Çünkü diyor bunlar sünnet olan şeylerdir.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 el fakih fi zamanis siba çocukluk dönemimde diyor çocukken daha tıfulken diyor şey diyor fakih Ebubekir ed-Deyneveri'nin arkasında diyor namaz kılardım. Görani <gülüyor> diyor bir keresinde diyor benim diyor, böyle yaptığımı fark etti gördü. Yani Subhaneke ile istiftah lauz besmelele meşgulum. فقال <gülüyor> يا بني bana diyor nasihat etti ey evlad inel fuqaha قَدْ اِخْتَلَفُوا فِي بُوْجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَا خَلْفَ الْإِمَامِ Dedi ki, diyor, ey evlat, ilim ehli alimler Fatiha'nın vücubiyeti konusunda ne yaptılar? İhtiraf ettiler. Yani kimileri dedi ki Fatiha'sın namazı olmaz, kimileri dedi ki olur. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الْاِسْتِفْتَحَ سُنَّهَ Ama diyor namaza girişteki okunan istiftah dualarının sünnet olduğu veyahut da sünnet olmadığı konusunda bir ihtilaf yok. Yok faştagıl bilvâcib öyle faştagıl bilvâcib <gülüyor> vâcib olanla meşgul ol sen ve da'is sunen sünneti burada ne yap? <gülüyor> Terk. Terk et. Böyle diyor bana ne yaptı? Vesiyat etti. Ona geleceğiz. İmam açıktan okuduğu zaman cemaat Fatih okuyacak mı, okumayacak mı? O ileriki derslerde gelecek. Bir hata daha arkadaşlar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 O boşluğu ne yapacaksın, dolduracaksın. Ağızları bizim camilerde olan Münaz'in arkaya durmuş, tek başına. İmamla arasında on 15 metre var. Orada lordlar kamerası gibi bir yer yapmışlar oraya. <gülüyor> Orada namaza durmuş. <gülüyor> Maalesef. Sünnete yani hilaf, sünnete muhalefet etmek insanları ne hale getiriyor? Aleset olsun namazı yok diyor bu adam. Peki camiye geldin. Camiye geldin. Safta yer yok, boş yer yok. Safta boş yer yok. Ne yaparsın? Saftan bir tanesini çekersen şeytana boş, boşluk yaratırsın. <gülüyor> Bak işte ne dedik yani niye öğreneceğiz diyoruz? Bunu için öğreneceğiz değil mi? Saftan bir tanesini çekersen orası boş kalacak cemaat ne yapacak? Genişleyecek. Açacak araları. Aralarında boşluk olacak. O çektiğin adamı meşgul edeceksin. <gülüyor> o zaman ne yapacaksın arkadaşlar? O zaman diyor ki ilmihli, eğer bu şekilde ilmihlinin iki görüşü var. Eğer mazeret bu şekildeyse yer bulamadın. Cemaati de çekemedin. Yani şey, cemaat çekmen lazım değil. Çünkü ne yaparsın? Safta şeytana boşluk açmış olsun. O zaman tek başına durarsın. Namaza ve mazeretli olmuş olursun. Bazı ilim herif diyor ki hayır. Tek başına namaza durmak yok. Gideceksin diyor. İmamın yanına duracaksın o zaman. İmamın yanına duracaksın. Çünkü hadis-i aleyhisselatü Selam safın arkasında tek başına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 Cümleten selam. Aleyküm selam, görüşmek üzere. Cümleten selam, Allah kabul etsin. Evet. Anladım. Ben bunu anlatmam hocam, hocam, hiç imkan yoksa sapa girip evet. hocanın yanına mazeret olur. Evet, bunu söyledik, cevabı geldi. Buradan bir soru alalım. Evet, çahret. Şimdi böyle imam duruyor, İmam durdu yere de, de arkasında da duramazsın insanlar. Saf ikiye bölünüyor. O kırın sapa giriyor mu? İmamın arkasında şey böyle bir şey var? Yani bazıları imamın arkasındaki diyor, bazıları o da olur diyor. Eğer saf uzunsa? Evet, saft uzun, saf olur. Olur inşallah. Evet, başka. Evet. Ne sebebi ol olacak olan ne? Hangi konu? Tek kalıpta İbam'ın yanına gidip namaza durmak ne olacaksa Yani e, Şeyh El Al albani rahimahullahi ve şeyh sallallahu akfemin rahimahullahi dediği gibi Baktın safta da yer bulamadın kendine Arkada tek başına namaza Durarsın Evet Evet bireysel olarak konuşmuyorum arkadaşlar konuyla alakalı secdeye giderken eee secdede Allahu ekber'i getirdi yeri neresidir? Yani, i̇ntikal tekbiri o, o şeye başlarken. Yani o ibadete başlarken. Ayağa mı gidip, e, Nerede getirilir? O secdeye giderken mi? Yani intikal tekbirini o anda başlarsın. İlla secdeye kadar uzatmana gerek yok. Yani Allahu ekber la gerek yok. Seyde namaz bir imkan var mı? Yani rükudan kalktın kıyama onu mu söylüyorsun? koydun Tamam. Tektirin, evet bazı elim ehli diyor ki bu şekilde dinler. Yani Ama evet, Bazı elim ehli diyor ki intikal boyunca dersin. Uzatmadan. Ya yani, yani, ibadete başlar başlamaz yani rükü rükü oruk ne başlar başlamaz ders. Yani başlarsın. Nerede biterse biter. Bazıları diyor ki önce tekbiri getirirsin, sonra gidersin. Yani bu konuda iki görüş var. Birisi ibadete başlarken, yani rüküye, o rükûne başlarken kalktı rükü secdeden. Allahu Ekber dedin. Nerede biterse. Çok da uzatmadan. intikal deniyor. Bazı ilmehle diyor ki tekbiri getirirsin Allahu Ekber. Sonra yaparsın. İki Sen türlü Allah de... İki türlü de yapabilirsiniz. Kapanı sonra diyorlar. Ha yok yanlış yapıyoruz. o. Ha o yanlış olmaz. O intikal tekbiri o intikale başlarken ne yapacaksın? Hı. Diyeceksin onu başlayacaksın. Evet. Tabii evet. evet. ki alalım ondan sonra. Secdeye gittik cemaatle. İmam secdeden kalkış tekbiri'ni çok uzatıyor. Bütün cemaat kalkıyor ama tekbir bitmediği Hı. için. Mesela ben kalkmıyorum. Bu da dikkat çekiyor. Yani hangisine uyalım? Kafir mi? Tekbirin bitmesinin de. İmam da yani imamla birlikte, yani imam intikale başladı. Tekbiri getirmeye başladı. Burada iftihah tekbiri dışında bir tekbir olduğu için bu. İmam başladıktan sonra ne yapabilir? Getirip kalkabilir. Yani aynı anda imam da söyleyebilir yani. yani. Mekruh olur ama namazında bir beys olmaz. Yani eğer bekleyebiliyorsa imamı güzel olanı, güzel olanı. imamın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 Dersen olmaz. Yahut da imamdan geri kalayım demeden söyledik hükümlerini. Dersen bilerek olmaz. Ne yapacaksın? Biraz daha tadil erkanı da bozmadan namazdaki tamakneği neyi o ağır başlığı bozmadan ne yapacaksın? Biraz daha hızlandırarak kılmaya çalışacaksın. Evet. Bir yani bir şeyde, insan hı. sevgili de daha çok oluyor mu? İşte terahi namazını sevgili o kadar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 hiç oturmayıp peş peşe bir, iki, üçte oturup selam verebiliriz. İkide oturmadan. Akşama, akşama ne, ne yapmayacağız? bitiri akşama benzetmeyeceğiz. Tarık Kutlin'e gelen bir rivayette diyor ki, ne yapmayın? Vitrinizi akşama benzetmeyin. Evet, her üç rekatta da sure okuracak Evet her üç rekatta da sonra okursun. Kılamadığın vitri, gece kılamadıysan, uyudup, uyuyup kalktıysan sabahleyin Çift olarak ne yapacaksın? 2-2. Kılacaksın. 2-2 derken, eğer bir kılan bir kimseysen vitri, adetini bir kılmak ise, sabahleyin 2 kılacaksın. Şayet 3 kılıyorsan sabahleyin 4 kılacaksın. 5 kılıyorsan sabahleyin 6 kılacaksın. Evet, önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerine devam ederiz. Sübhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü la illa ente